Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Su Hakkı'nda bu hafta Türkiye'nin çok önemli bir ormanından bahsedeceğiz. Onunla başlayacağız. Daha sonra o ormanın bağlı olduğu su havzasından da bahsedeceğiz. Longoz ormanlarından bahsediyorum. İğneada Longoz ormanları ya da e, su basar ormanları desek daha anlaşılır olacak bu ormanlar yılın belli aylarında yani kış aylarında sular altında oluyor diğer e, zamanlarda ise sular altında olmuyor dünyadaki üç örnekten bir tanesi e, Longoz'a e, inada Longoz ormanları ve Avrupa'nın en geniş su basar ormanı şimdi e, bu konuyla ilgili e, konuşmak üzere. Ee, Göksal Çidem Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Kırklareli temsilcisi kendisi e, telefonla stüdyomuza bağlanıyor ve e, Longoz Ormanları'nın içinde bulunduğu durumu birazcık anlatacak. Çünkü önemli bir durum söz konusu. Bu ormanların e, su kaynaklarının kesilmesi, ormanın kurutulmasıyla ilgili e, konuşmalarımız olmuştu kendisiyle. Biraz açıklamasını isteyeceğiz. Merhabalar Göksal Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi neler oluyor Longoz Ormanları'nda biraz anlatabilir misiniz bize? Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Bir Bulgar dostumun söylediği bir şey vardı. Tanrı Dünyadaki her yeri yaratırken hep planlayarak yapmış. Şuraya orman şuraya, dağ şuraya, işte su, nezir demiş. Ama sancıları yaratırken sadece gülümsemiş. Neden? Yani buraya her şeyi <gülüyor> vermiş. Hı hı işte göl, dağ, deniz orman, kumul bütün ekosistemlerin hepsi bu arada buraya veriyor. Ve evet. bunu da mongozla taşlandırıyor. Hani sizin de söylediğiniz gibi subasar ormanlarıyla taşlandırıyor. Yani hı hı. Dünyanın Amazonlardan sonra ikinci büyük subasar ormanları Kıklareli'de. Evet. Hı hı. Ama şimdi Tanrı böyle güzel planlar yaptığı yerlere de başkalar diye başka planlar yapmaya başladılar evet. İşte ne yapılıyor İlk önce biliyorsunuz bir termik santral dinleme gelmişti evet. İada İğnada'da. da bu termik santral olayı bana göre belki edilmedi ama sadece şu anda dondurucu da derin dondurucuya kaldırıldı tek çıkmıyor hı hı. Ee, 2012 yılında bu yapıldıktan sonra bu santral olayı dinleme geldikten sonra 2010'de e, ulusal sulak alan komisyonu var. Hı -hı. Ramsar kapsamına dahil edilmesi için bir açıklamalar oldu Temmuz ayında. dediler ki Nemrut Kaldera gölü ile İna da Longos'unu Ramsar Hı -hı. kapsamına alınaca alınacağını söylediler. Hı -hı. Ancak e, bunlar Temmuz ayında bu karar aldıktan sonra Ekim ayında. Kararları değişti. Yapılan incelemede işte şehir merkezinin, yerleşim merkezinin longoz sınırları içinde olduğundan dolayı tekrar değerlendirecek dediler. Hı -hı. Ekim ayının sonunda da bu termik santral olayı çıkmıştı. Hepimiz ahiret etmiştik. Yani neden karar değiştiriliyor diyor. bunun termik santral olduğunu gördük. Şimdi ise bir baraj olayı var. Demirköy'de Hı -hı. Demirköy barajı planlanıyor. Demirteli Barajı e, yine de Longoz Ormanları'nı besleyen dereler üzerine planlanıyor. Yani e, burada Longoz Ormanları var. Bunun üstüne gen koruma sahası var. Ve onun üzerine de siz baraj planlıyorsunuz. Evet. Ve baraj bu koruma sahasının dışında. Hmm. Az önce dediğim gibi eğer ki Ramsar kapsamına alınmış olsaydı kaynakları ile beraber korunmuş olacaktı. Evet, evet. Derelerin hmm. üzerine baraj falan yapılmayacaktı. Yani e, İstanbul'a işte diğer yerlere su taşımak için planlanıyor e, bu. Ama bir de şu var yani Demirköy'nin e, derelerin toplamının e, su geliri 129, 130 milyon metreküp diyelim. bölgenin ihtiyacı ise 90 milyon metreküp civarında. Yani geriye ne kalıyor 40 milyon metreküp hı hı. su İstanbul'a gönderilmek için. Ama İstanbul'un zaten günlük su tüketimi tüketini 2,5 milyon metre kök. Siz bu bizim bütün derelerimizi alıp İstanbul'a bile akıtsanız İstanbul'un sadece 17 günlük yani 2 haftalık suyunu karşılarsınız. Evet. Yani hı. bu yok iyi. Longo Yani bu dünyanın incisi bir şeyi yok etmeye değer mi? Evet. Yani zaten evet, O kadar hı. büyük kaçağı var ki İstanbul'un. %20'ye yakın bir kaçağı var. Evet. Su kaçakları var. Şebekesinde ve diğer yerlerde kaçağı var. Ama buna rağmen siz Longoz'u alıp götürmek yani Longoz'u bekleyen dereleri alıp taşımak istiyorsunuz. Evet zaten şu anda da 7 tane baraj var değil mi bahsettiğimiz bölge içerisinde bunlardan bir tanesi de Pabuçdere Barajı ki bu son dönemde örneğin basına çok yansıyan barajlardan bir tanesi bu doluluk seviyesi 0. sıfır. Aynen. Olarak e, çok sık haberlerde yer almıştı. Hı hı. E, evet e, bahsettiğiniz gibi çok doğru bir şey. E, İstanbul ekolojik sınırlarını e, çoktan aşmış bir şehir. E, daha da büyütme projeleri hayata geçiriliyor. Bu büyütmenin sonrasında ise zaten halihazırda Bulgaristan'dan itibaren su çekmeye başlayan bir şehir. Daha uzak bölgelere ya da şu güne kadar çekilmemiş sularında da İstanbul'a aktarımı söz konusu oluyor. Ama sizin de söylediğiniz gibi su Longoz Ormanı'nın özelliği su. Yani su, su basar, basar ormanı, adı, adı üstünde eşyanın tabiatı gereği nasıl ifade edilirse işte e, su olmayınca onu besleyen su kaynakları e, yeterince e, sağlıklı olmayınca bu ormanlar aslında ölüme mahkum ediliyor. Evet yani dünya mirası olarak korunması gereken bir yer aslında aynı zamanda da bir milli park ama yine de bu milli parkın e, kenarında da olsa hani e, onu etkileyecek bir takım gelişmeler oluyor. Sizin dediğiniz gibi Yüksel Bey ee, şey, Bu longoz ormanlarının Önemiyle ilgili e, birazcık Konuşsak Ne anlama geliyor yani Subasar ormanları neden Önemli şimdi Türkiye'de 3 tane longoz ormanı Var zaten Bunların en büyük İğnada Adapazarı Acarlar Sakarya Acarlar longozı da İğnada Zaten Acarlar longozuyla İğnada longozu İstanbul'un Su havzaları içerisinde. Çinok'taki de biliyorsunuz santral ile tehdit aldığımız. Evet. Tabii üç tane var. Ama burada asıl önemli olan da şu. Bu mesela bizim İna'da langozunda yaklaşık 550 tür bitki var. Ee, 50'ye yakın e, canlı var bunların içinde. Sürüngenler var. Memeliler var. Tatlı su balıkları, deniz balıkları kuş türleri var. Aynı zamanda da kuzey yine, e, kuş göç yolu üzerinde burası. Evet. Hani oldukça hmm. önemli bir bölge yani. Hem kuş göç yolu hem e, bir ekosistem sonuçta burası. Tabii burada. bir de iç içe e, bir geçmiş olabilir. birden fazla ekosistemden bahsediyoruz değil mi? Yani 6-7 yani tane ekosistem iç içe geçmiş durumda burada. Deniz, kumul, göl, dere, orman ve mağara. Hmm. Yani şöyle söyleyeyim, e, bölge aslında... E, Altıyla yani yerin altında mağaralarıyla, yerin üstündeki ormanlarıyla, su, gölleriyle ve çevresiyle her yere hayat veriyor. Yani bir cennet yani altıyla da üstüyle de etrafıyla da bir cennet aslında bu bölge. Evet. Aslında e, bu suyun olduğu bölgeler e, genelde böyle bir cennet halinde ve bu enerji politikaları bu cennetleri tam bir cehenneme çevirir durumda. Yani bahsettiğiniz e, Göksal Bey'in de bahsettiği işte İnaada, Sinop, e, Termik ve nükleer meselesinden örneğin e, uzun zamandan beri evet, e, muzdarip olan yerler. Çünkü bu enerji birimleri, e, enerji türleri, kömür. Nükleer olsun suya çok fazla ihtiyaç duyan ve suyu tüketen kirleten aynı zamanda enerji e, kaynakları e, ısrarlı bir biçimde e, su kaynaklarının olduğu yerlere yapılıyor. Teknolojik gereklilikleri de bunu e, söylediği için ama yıkımları çok büyük oluyor. Evet suyu hem yani, soğutma amaçlı. Gelecek, için, yani gelecek nesillerin yaşam alanlarını yok ediyoruz. Evet. Hı -hı. Onlar bunu Hı -hı. hak etmiyor ki bizim de buna hakkımız yok. Yani doğaya karşı bir suç isteniyor. Ne yani bunun zaman aşımı da olmaması lazım. Gelecek nesiller bunun hesabını mutlaka soracaktır. Evet. Hmm. Ee, bir bir yanı böyle bir de şeyi söylemek lazım. Aslında hani şimdi bunlar büyüme ve kalkınma adına e, atılan hamleler olarak ifade ediliyor ve yoksulluktan kurtaracağını insanlara e, anlatılıyor. Ama bu adımlar atıldığında aslında o bölgelerdeki yaşam alanlarını yok ettiği için hmm. yoksulluğu depreştiriyor Daha fazla insanın yoksullaşmasına neden oluyor. Çünkü e, işte Sinop'ta, işte İneada da Termik santral ya da nükleer kurulduğunda e, oranın ekonomisi, yerel ekonomisi e, bertaraf edileceğinden dolayı insanlar göç etmek zorunda kalacaklar, büyük şehirlere. Ve aslında daha da, çok sayıda bu hep yaşanıyor. Yani bu evet e... yoksullaşmasına neden olan bir durum ortaya çıkıyor. Büyük şehirdeki insanlar da hava ve sudan mahrum kaldıkları için e, ya da topraktan mahrum kaldıkları için aynı şekilde onlar da yoksullaşıyor. Evet. Bir sarmal halindir. Şey diyorum ee, hava durumlarında televizyonlarda biliyorsunuz hep Balkanlardan gelen işte soğuk hava yağış hava ya da sıcak hava Hı -hı. önce İstanbul'a etki altına alacak daha sonra yurdu etkisi altına alacaktır diyor Hı -hı. aslında İstrançlar İstanbul'un e, hem su kaynağı hem ne diyeyim nefes borusu Hı -hı. bir tek İstanbul'un çevresi tamamen kuşatılmış durumda tek hava aldığı nokta İstrançlar buradan gelen yani tek klima kapısı Tek bir yani hava aldığı bir penceresi ama bunu da e, yani altın yumurtlayan bir tavuğu kesmek gibi bir şey yani bu. Evet kesinlikle. Yani İstanbul için de büyük bir tehdit bu. inadadaki Adada'daki Ormanları geneldeki ıstırancalarda yaşanacak olan felaket. İstanbul Hı -hı. için daha büyük bir felaket. Yani bütün ülke için e, ve dünya için de bir kayıp yani. Sonuçta... Şimdi, Evet onu hep söylemek lazım gerçekten de dünya mirası bunlar kurtarılmaları gerekiyor ve olduğu gibi e, korunmaları gerekiyor gelecek nesiller için oradaki canlılar için bizim şu andaki hayat kalitemiz için kesinlikle korunmaları gerekiyor. Yani bunu e, şey gibi düşünmeyelim gelecekte kötü şeyler olacak biz zaten bunları yaşıyoruz İstanbul'da gerek iklim değişikliği nedeniyle gerek e, bu betonlaşma nedeniyle gerçekten de e, iklim sertleşti. Ve hani o nefes borusunu kesmiş oluyoruz longozu da ortadan kaldırırsak nefes borusunu kesmiş olacağız Sularını da kesmiş olacağız Bu böyle bir kısır döngü yani daha kötü bir hayat daha kalitesiz bir hayata doğru hızla ilerliyoruz Şimdi Göksal Bey bir ara vereceğiz bir şarkıyla hatta anlamlı şarkının da sözleri sular akar doldurur diyor Teden dinliyoruz Taşların su doldurur da, taşların koltuğunu bir çok yapsana, bir yapsana sen benim oldunuz, sen benim yapsana, bir yapsana da, sen benim koyunda isemden kifennda istemezdim tek koyunda isemört kifennda istemezdim üç gün salil Nur yatsam üç gün saril yatsam da sağdan solalar dönmeztim sağdan sonra üç gün Salil yatsam üç gün sarilur ya Sağdan sağdan solladım mest sadan sağdan Al canımı Al Azrail canımı da Yarımın kucağına Yarımın kucağına Al Azrail canımı Al Azrail canımı da Yarımın kucağına Yarımın kucağına Al Azrail canımı Al Azrail canımı da. Yaşamım coşar yaşamım coşar canım ne Alazra yere canım ne daha Yaşamım coşar canım ne Alazra canım Su hakkı devam ediyor. Konuğumuz Göksal Çidem Doğal Yaşamı Koruma Vakfı DAIKO Kırklar temsilcisi. Longoz Ormanlarından İneada Longoz Ormanlarından bahsediyoruz. Ergeneden biraz bahsediyoruz. Evet Göksal Bey devam edelim biz konuşmamıza. Sizinle arada biraz bahsettik. Hani Bulgaristan'a bakıyorsunuz Longoz Ormanlarını düşündüğümüz zaman ıstırancaları. Bir de hani Türkiye'de olanlara bakıyorsunuz. Nasıl farklılıklar var? Sonuçta aynı orman aynı dağlar. Ama e, sanırım yaklaşım farklılıkları var. Aynı orman aynı da aynı rüzgarı hissediyoruz. Aynı bulutun altını da ısınıyoruz. Ama karşı tarafa baktığımızda Park içerisinde doğa parkı ilan edildi zaten o bölge. Evet. Çiçek koparmak, ağaç kesmek, kelebek tutmak, evcil hayvanla gezmek hatta çadır kurmak bile yasak. Hı. Yani karşıda çadır kurmanın yasak olduğu bir yere... Siz barajlar kuralım, santrallar kuralım, rüzgar enerji santralleri kuralım derne. Evet. Aslında karşı taraftakiler bu yapılarına belki de bizde birçok kişiden daha fazla üzülüyorlar. Hmm. Yani Ortak işler yapıyorsunuz değil mi siz e, Dayko olarak Bulgaristan'la birlikte? Ki, 2012'de ki, ben termik ile karşısında... ilgili bir mücadele başlatmıştınız. Ee... Onlar e, burada yapılarına destek verdiler. Hı -hı. Karşıdan yani zaten şu anda bilgi çağı yani herkes birbirini e, diyeyim, sosyal medya üzerinden takip ediyor. Evet. Destek evet. veriliyor yani. Ama burada asıl büyük bir tehdit de rüzgar enerji santralları. Evet. Yani on, şu anda 10 tane var. Ee, yaklaşık 105 tanesi için cep süreci devam ediyor. Ve bu sayı 400-500'leri bulacağı tahmin ediliyor. Evet. Ve evet. burada evet. ıstırancalar zaten kuş geçyalı üzerinde olduğunu da ancak söylemiştim. Ana kuş geçiyor üzerinde. Ama karşı tarafta İspanyollarda İspanyol Srenca parkın içerisinde çizgelerli santal yok. Hatta bu Karadeniz kıyısında Varna'ya gidene kadar yok. Evet. Ama bizde şimdi her taraf çizgeli e, santallar ile doluyor. Bunun ne gibi etkileri olduğunu Karaburun'la görmüştük zaten. Şimdi burada evet. da e, öncelikle Aralar yer üzerine çok olumsuz etkiler yaşanacağını bilim adamları söylüyorlar. Hmm. Tek tehdit sadece şey değil, Stranjeler için. Barajlar ya da diğer yollar falan değil. Bunlar da büyük bir tehdit doğal yaşam üzerinde. Evet zaten şimdi şöyle bir şey var. Burası milli parksa tamamen korunma altına alınması gerekiyor. Yani bu enerji santrallerinin burada olmaması gerekiyor. Tabii ki de milli şeyin... sınırları içinde kalan alanlara yaparsanız işte baraj yaklaşık bunun 3-5 kilometre yukarısına bunu besleyen kaynakların üzerine baraj yaparsanız... Evet yine aynı şeyi yapmış oluyorsunuz. Evet evet. Yani sonuçta evet. korunması için her şeyin yapılması lazım. Böyle hani e, yasaksa var gibi değil de. Sazlıklarda yaşayan, e, üreyen o kuşları, yani siz e, tamam oraya kurmuyorsunuz ama çıkıp ıstıran üzerine, hı hı. o kuşların yaşam alanları üzerine, e, avlanma, beslenme alanları üzerine rüzgar enerji santralı kurarsanız yine onlara zarar vermiş oluyorsunuz. Evet. Şunu da söylemek lazım tabii yani aslında rüzgar ve güneş en temiz enerji kaynakları ama önemli olan nasıl yapıldıkları aynı zamanda ne kadar miktarda da yapıldıkları. Yani biz ka asla karşı değiliz zaten rüzgara ve güneş. Yeter ki Hı -hı. doğru yere kurulsun. Geri evet. doğru. doğru olsun yani temiz enerji diye yani bir yaşam yaşamları doğal yaşamları da yok edilmesin. Evet. Çünkü karşımızda rüzgarın hani beş metre tarafımızda bunun örnekleri var. evet. Evet. Hı -hı. Bir de Hı -hı. E, enerji verimliliği ve tasarrufunu da e, yenilebilir enerji kaynaklarına e, ne kadar hani yönelim varsa ki eksik e, bir yönelim var. Hala fosil yakıtlara dayalı bir enerji politikası izleniyor. E, yenilebilir enerjiye... Bir seferberlik ilan etmek gerekiyor ama bunu yaparken çevresel etki değerlendirmelerinin cidden yani böyle laf olsun diye değil hatta stratejik çevre etki değerlendirmelerinin yapılarak yöredeki insanların, yereldeki insanların katılımını esas alarak e, bunun uygulamaları da var. E, yapıyor olmak lazım ama bunları eş zamanlı olarak aynı öncelikte e, verimliliği ve tasarrufu da hayata geçirmek lazım. Yoksa artan enerji ihtiyacı var diyerek önünüze gelen her yere e, temiz de olsa, yenilebilir de olsa e, bu tür enerji santralleri kurmanın e, ileride büyük, ...sorunlarını yaşamaya evet. başlayacağız... ...yani öncelik... E, ...burada aynı zamanda... ...verimlilik ve tasarruf da olmak durumunda... ...hem enerjide hem de suda tabi... ...her hem alanda, her de. alanda evet. yani... Hı -hı. E, ...bunu belki birkaç kere de... ...söylemiştik yani... ...hani basacağımız nokta... ...insan ve doğanın çıkarlarının önde tutulduğu... ...bir e, enerji... ...politikası olmak zorunda... ...o zaman biraz daha e, şey... E, ...daha rasyonel bir hale... ...dönüşebiliyoruz herhalde tasarruf yapalım tasarruf su kullanalım bunun için de önce korumamız gerekiyor zaten var evet. olanları Hı -hı. koruma şimdi, eksenli olmalı en son açtığımız bir altın madeni davası vardı 20 bin dönüm düşünebiliyor musunuz yani 20, 20 bin dönüm, dönüm Ormanlık alan. Hı -hı. buraya ruhsat verilmişti ee, tabi bu iptal önce yürütmeyi dızıma, daha sonra iptal edildi Ve bu su kaynakları üzerinde evet. Çok... ya bunun açıldığını düşünün yani Evet yani altın madenciliği zaten başı başına yani olmaması gereken bir şey sonuçta hiç bu altın dediğimiz şey yenilmez içilmez ama yaşam varlıklarını yaşam kaynaklarını yok ediyoruz altın çıkaracağız diye. Yine aynı şekilde taş ocakları biz zaten so hak kampanyası olarak gitmiştik sizi ziyaret etmiştik ve siz bizi çok güzel gezdirdiniz her yerde ormanlık alanında taş ocakları var. Böyle... Yani kanser gibi saç kraliğimi her yere yayıldılar evet. ya. hı, hı. Yani pek çok orada e, kalkınma adı altında projeler yürütülüyor. Ve hepsi de kalkınma değil aslında yıkıma neden oluyor. E, bu çok çok gözümüze çarpan ve gittikçe daha da büyüyen bir şey. Peki birazcık da ergenedeki kirlilikten bahsetsek e, o konuyla ilgili neler evet, diyebiliriz? Yani kirlilik had da evet. devam ediyor. Ergenede şey söyleyeyim yani yaklaşık kırk yıl önce Ergenede balıkçılık yapan, Ergeneden sulama yapan yani Ergeneden geçimini sağlayan insanlar vardı. Hı hı. Ama aynı insanların çocukları bugün Ergeneden ölüyor. Evet. Düşünün kırk yıl önce hayat veren Ergene, kırk yıl sonra öldürmeye başlıyor. Evet. Ama bu Ergene ölmeden önce yine bu kalkınma için işte aç geliyor, iş geliyor diyerek kurulan çarpık zaman deneyiyle Hı -hı. Ee, bizim e, Trakya'da 3 ilimiz var biliyorsunuz Edirne kısmı bir Bu 3 ilin 3 tane denizi var. Ege, Marmara, Karadeniz. 3 tane ormanı var. İşte, Isırancalar, Ganoslar, Korudağları. Hepsine 3 ilde birer tane. Ama 3 ilin tek bir ortak e, doğal varlığı var. Bu da Ergen'e. Evet. Evet. Uh -huh. O hepsini besleyen. 283 kilometre doğduğu yerden döküldüğü yere kadar 283 kilometre şu anda zehir akıyor. Evet. Yani zehir diyorum artık su demiyoruz zaten. Evet onu bir daha altını, altını çizelim. E, yapılan tahliller sonrasında e, belli bir aşamadan sonra e, niteliğini, su nitelini kaybetmiş sıvı. Tabii su den denmiyor artık. Su niteliği, niteliği, niteliği, niteliği sıvı. Hı -hı. Evet. Artık e, akar su akar sıvı haline gelmiş. Akar Ama asıl sorun e, geçtiğimiz günlerde e, Türk tabipler Birliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından Ergene platformunun da katıldığı tekrarda bir açıklama yapıldı. Evet. şeref liderliğinde Ergene için arıtma tesisleri kuruluyor, belediyeler arıtmalarını yapıyor, hepsi yapıyor ama e, yapılacak büyük arıtma tesislerinden. Çıkar su sanayi tefislerinin toplayıp da arıtıldığı gibi tercihlerinin temiz su dedikleri arıtılmış su Marmara Denizi'ne deşarj edilecek. Derin de şarj var. Yani ona ya. biz aslında onun adı şey demek yani pisliğin üzerine battaniyeyle örtmek halının altına süpürmek demek derin de şarj dediğimiz yani, şey o. Ben şunu söylüyorum Ergen'e şimdiye kadar e, Tarkya'da çok büyük tahribatlar yarattı. Evet. Dedikleri kadar herkes inkar etsin ama... Trakya'da bir bir kanserden ölüm var. Evet. Yakınlarımız yani e, bir köy yerine bile on cenazelerin e, beş altı tanesi kanserden gidiyor artık mezarla. Evet. Yani Trakya'da bu çok hak falan. Ve bunu söyleyen geçtiğimiz günlerde Edirne'de halk sağlığı uzmanı Doktor Dilek Hanım hı hı. bunu dile getirdiği için biliyorsunuz görevden evet, alındı. Evet. Evet. Bir hafta. Bununla sonra ilgili bir basın açıklaması yapılmıştı. Evet. Hı hı. Geri göreve geldi hı hı. değil mi? Iade edildi. Ama, görevine iade ama edildi. herhalde e, toplumsal, e, toplumsal e, baskı yüzünden geldi değil mi Göksal Bey? Yani, yani durup dururken yani, olmadı. <gülüyor> çok büyük tepki geldi. Var olan gerçeği dile getirdi sadece. Evet. Yani gerçeği dile getirmek suç ama gerçeği yapmak suç değil. Yani, Peki. Şöyle söyleyeyim. Hı -hı. Ölüyorum demek. Ölüyorum dediğinizde sus diyorlar. Susmazsanız da. Suçlu oluyorsunuz. Evet, <gülüyor> evet, aynen böyle. Maalesef evet. bize ayrılan süre doldu. Ee, Konuşacak programı çok şeyimiz vardı ama. Daha çok şey ama. var ama. Göksal Bey e çok teşekkür ediyoruz. Programımıza ben katıldığınız de değerli bilgileri bizimle ben paylaştınız. Evet. Ee, su hakkında bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.